Efendim merhabalar. Türkiye'nin Aydınlık yüzlük Turizm programına hoş geldiniz. Ben Erol Karabulut. Ben Erkan Yağacı. Efendim bugünkü programımıza, yayınımıza birkaç gündür gündemde olan ve içimizde önemli bir miktarda acı oluşturan İsrail'in yaptığı bu insanlık dışı saldırının kısa bir anlatımıyla başlamak istiyoruz. Öncelikle dün Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklamalar üzerinden hareket edersek iki ülke arasında çok ciddi bir krizin olduğunu görüyoruz. Bu kriz umarız Türk ve İsrail vatandaşlarının arasındaki insani ilişkilere yansımaz. Şu anda yapılan açıklamalar ve işte Birleşmiş Milletler'in aldığı o kısa karar arifesinden de değerlendirilirse, öncesinden ve sonrasından da değerlendirilirse, İsrail ile Türkiye arasında daha bir orta vadede bu krizin çözülemeyeceği, en azından iyi niyetli girişimlerin de sonuçsuz kalacağı gibi bir manzarayla karşı karşıyayız. Açıkçası orada ilk saldırıda önce 19 kişi öldü, şu kadar kişi yaralandı beyanatları yapıldı. Şimdi 9 ölü ve bunlardan dördünün Türk olduğu, Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Biz meseleye turizm açısından yaklaşmak gibi bir gaflete düşmeyeceğiz tabii. Dün Sayın Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay bir açıklama yapmış. Böyle bir insanlık trajedisinin turizm açısından bir bedeli olursa bunu öderiz, buna katlanırız demiş. Bizce de doğru bir yaklaşım ancak burada tabi İsrail ile yaşanan bu sorunun, bu büyük katliamın diyelim. Türkiye açısından bazı sonuçları olacaktır. İsrail açısından ve dünya açısından da bazı sonuçları olacaktır. Bunları değerlendirmek için Erkan sen ne dersin? Neler bekliyor önümüzdeki günler bizi? Tabii çok üzücü bir olay. İsrail'in yapmış olduğu davranış her şeyin başında bir insanlığa yapılmış çok ağır bir darbe. Burada vatandaş gözetmeksizin insanlığa yapılmış çok bir vahşet. Tabii çok çok üzücü bir olay. Ee, tabii olayı sadece Turizm açısından senin de dediğin gibi e, değerlendirmek lazım. Fakat e, bu yapılan olayın e, ileriki dönemlerde iki ülke arasındaki ilişkilere yansıması elbette olacaktır. Şimdiden bu başladı zaten. Şöyle bakarsak 2009 yılından itibaren bir takım e, yansımaları olmuştu. Bu devam ediyor tabii bu olay artık bu son olaydan sonra çok daha bir vahim bir noktaya geldi. Gerçekten inanılacak gibi değil. Tabi bunun karşılığı nasıl olacak? Bundan sonraki süreçte nasıl devam edecek? Ve bir takım önlemler bile alınsa bile Türkiye'deki vatandaşlarımız, Türkiye'deki insanlarımız bunu ne kadar yeterli görecekler? Bunların hepsi tartışma konusu. Tabi soğukkanlığımızı korumamız gerekiyor bence bu noktada. Ve en önemlisi bence bu noktada düşünmemiz gereken sonuçta İsrail vatandaşlarımıza karşı yani bu iki halk arasında oluşan bir olay değil yani iki halk arasında oluşan bir e, çatışma değil sadece oradaki şu an görevde bulunan bir hükümetin aldığı bir karar ve onun doğurduğu kötü sonuçlar e, olayı bu dar çerçevede çeve bence değerlendirmek lazım bunu hiçbir şekilde halk tabanına yama, yaymamamız lazım bunun aksini de düşünmememiz lazım bu noktada herkesi bir sağduyulu olması gerekiyor bunun bence bedeli İsrail hükümeti tarafından işte düşünülecektir. Bu noktada ee, bakmak lazım. Aslında tarihsel açıdan son, son dönemlere baktığımızda hani iki ülke arasında tatlı sert diyelim gizliden gizli bir çatışma, çekişme, tartışmalar oldu. Ama buna rağmen o pazardan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı işte 500 bin lira aşmıştı. Tabi son 1-2 yılda bir gerileme içine girdik. Bunu sen otelci olarak kendi gözlemlerinden yola çıkarak ne söyleyebiliriz Tabii şöyle bir şey var. Ee, çok büyük bir emek var yani İsrail Pazarı'nın Türkiye'de gelişmesi için. Yani bunun operatör kesiminden ve konaklama kesiminden harcanmış ciddi anlamda emek var. Biliyorsunuz yani biz 200 binli rakamlardan, 100 binli rakamlardan işte 2008 bizim e, tanç yılımız dediniz en başarılı olduğumuz yok. İşte 560 bin lira yaklaşan bir Türkiye'ye gelen İsrail vatandaş var ve, ve gerçekten çok büyük bir başarı yakalandı. Yani kasinoların kapatılmasına rağmen bu rakam e, oluştu ve bunun altında çok ciddi bir emek var. Yani her kesimin işte acentasından operatörüne o otelci kesiminin ortak bir çalışman ürünüydü bu. Hı hı. Yani bu başarı yakalanmışken tekrar 2-3 senelik geriye dönmemiz özellikle bu olaylardan sonra yani 5 senelik bir gerileme yaşayacağız büyük ihtimalle. Çok çok kötü rakamlar olacak. Eee Emeğe yazık yani. Herkesin bir şey için çok ciddi bir çaba ve Bir noktaya getiriyor. O pat diye geriliyor. Gerilemeye başlıyor. Dediğim gibi bu açıdan baktığımızda sadece verilen çabalar, yapılan çalışmalar kötü oldu. Ama dediğim gibi yani işin ticari boyutu ikinci nokta göre İlk boyutu açıkçası insani boyutu. ikinci noktada da işte turizme etkilerim Olacak. Olduğunu da gördük geçen senede. İşte son yıllarda yaşamalardan dolayı. 2009'da da bunu gördük. İşte 550.000 rakamlardan 300.000 rakamlara düştük 2009 yılında. E bu gerilemeye de devam edecektir. Bu sene 4-5 ay itibariyle İsrail pazarı artıştaydı. %15'ler civarında bir artıştaydı. Değil mi? Türkiye genelinde %17'le yakın bir artış oldu. İşte Antalya'da daha fazla artış vardı. %20'yi aşan bir Antalya'da artış yaşanıyordu. Yani tekrar pazar iyileşme noktasına gelmişti açıkçası. Hı -hı. Tekrar bir yükselme geliyordu ve tahminen 2011 yılında tekrar 2008'i yakalama noktasına gelecektik. Hı -hı. Fakat bu olaylardan sonra tekrar geriye dönüş başladı. Bir de gündemimizde olması gereken diye düşündüm ve turizmi de bir şekilde etkileyen bir terör saldırıları meselesi var. Son bir ayda ciddi bir tırmanış var bu konuyla ilgili olarak. Son olarak İskenderun'daki bu hain saldırının arkasından da çeşitli senaryolar gündeme geldi, konuşuluyor. Bu iki saldırının eş olması insanları endişelendiriyor. Kimi e, siyasetçilere göre e, bu manidar bulunuyor. E, terör, Türkiye turizminin e, benim bildiğim kadarıyla 90'lı yıllardan beri, e, işte Apo'nun yakalanması vesaireden beri e, yurt dışında tartışma konusu olan ve bizim talebimizin önemli oranda e, etkileyen bir unsur terör. Sen bir turizmci olarak bu son dönemde yaşanan e, terör vakalarıyla ee, nasıl bir e, görüşün olacak? Tabii açıkçası bu noktada çok naif olmamak lazım. Saf da olmamak lazım. Yani e, her birimizin e, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak, düşünen, eğitilmiş insanlar olarak tüm parçaları birleştirip bir sonuç çıkarmamız lazım. Tabii bunların hepsini arka arkaya işte son bir ay içinde yaşadıklarımıza bir bakın. Bunların hepsinin bu dönemde olması ve bir, bir ay içinde olması e, ya işte bunlar tesadüf Normal demek açıkçası çok mantığa ve aklı sığmıyor. Açıkçası bizim gibi düşünen, parçaları bir araya getiren kesimin düşünmemesi gereken bir konudur diye düşünüyorum. Bunların hepsinde açıkçası bir bağlantı olma ihtimali yüksek. Tabi burada maalesef çok kötü yani her şeyin güzel gittiği bir ortamda bu tür olaylarla ülke gündeminin işgal edilmesi yazık. Ee, sonuçta bunun hepsinin zararı ülkeye çıkıyor, Türkiye evet. Cumhuriyetine çıkıyor, Türk turizmine çıkıyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Yani özellikle bu son dönemlerde çok sağ duyumuzun çok ciddi anlamda yüksek olması lazım. Soğuk kanlılığımızı kaybetmemiz lazım. Fakat bunun yanında da olaylar arasındaki bağlantıyı iyi inceleyip ona göre önlemlerimizi almamız hı, hı. gerektiğini düşünüyorum. Ee, çok dikkatli olmamız lazım. Yani belki bu dönem daha bir başlangıç. Evet. Onun için daha uyanık olmamız gerektiğini düşünmekteyim. Hı. Şimdi bu sorunlarla birlikte biliyorsun geçen programlarda da inceledik bu Türkiye turizmini etkileyecek ana trendler arasında şu anda Avrupa Birliği'nde devam etmekte olan bir itisadi kriz meselesi vardı. Ben geçen bölümlerde bunu detaylı olarak rakamsal boyutlarla incelemeye çalıştım. Şimdi son birkaç gündür konuşulan ana konu ise senin de geçen hafta ziyarete gittiğin Çin meselesi. Şimdi Çin ekonomisinde beklenen gelişmelerin görülmemesi üzerine Orada da bir takım endişeler, kaygalar başlamış ki Çin 10 yıldır dünyayı krizden belki de kurtaran ülkelerin başında geliyor. Sen son olarak Çin'e gittin. Çin'de dünya turizmle ilgili toplantılara katıldın. Buralardan e, turizm camiasına aktarabileceğin önemli başlıklar notlar var mıdır? Tabi bildiğim üzere geçen hafta ben Çin'in başkenti Pekin'e gittim. Bu Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 2010 yılı e, genel toplantısına katıldım e, Pekin'de. Tabii öncelikle orada tekrar sektörün büyüklüğünü orada bir kendi gözümle tekrar görmüş oldum. çünkü orada ulaşım kesiminden, acente kesiminden, konaklama kesiminde dünyadaki önde gelen tüm büyük firmaların şirketleri, işte yönetim kurulları, başkanlarının, CEO katıldığı bir toplantıydı. Orada özellikle vurgu yapılan işte turizm sektörüne satılan her bir odanın bir ihracat sayıldığı ve bunun özellikle özellikle altının çizildiği bir toplantı oldu. Özellikle bu İzlanda'da yaşanan kül krizinden kaynaklı bir haftada sadece bir haftada 100 bine yakın uçuşun iptal edildiği ve dünya, bunun dünyaya maliyetinin yaklaşık 5 milyar dolara yaklaştığını özellikle belirttiler. Ee, özellikle turizm sektörünün kriz yıllarında doğrudan istidamın yanında dolaylı istihama yarattığı etkinin büyüklüğünden bahsettiler. Bu orada açıkçası biraz da şaşırdığım bir şey oldu. Yani bizim bu Türkiye'de konuştuğumuz, açıkçası dünyada da konuşulan bir konu, işte kamu kesiminin turizm sektörünün yarattığı önemin hala bazı ülkelerde anlaşılmadığı, yani bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin bile bazı noktada anlamadığını, bazı noktada da eksik kaldığını çok açık biçimde anlattılar. Özellikle 2008 krizinde, işte Obama'nın televizyonlara çıkıp işte büyük firmaların toplantılarını Las Vegas yerine kendi bulundukları şehirde yapmalarını işte bütçe, toplantı bütçelerinin kısmaları gerektiğini belirtmiş ve bu turizm camiasında özellikle çok büyük bir tepkiye neden olmuştu. Hı hı. Hala orada da işte bir takım eksikler oldu. Yani turizmi geliştirmenin ülke ekonomisine yarattığı etkinin büyüklüğünün bazı ülkelerde yeteri kadar anlaşılmadığı orada da bir şekilde tekrar açıklandı. Şöyle bir şey özellikle belirtiliyor. 2010 yılında %4'lük dünyada bir ekonomik büyümenin gelişeceğini fakat bu büyümenin ana trendinin Çin'den kaynaklanacağı tekrar belirtiliyor açıkçası. Hı hı. Yani dünyada ortalama %4'lük bir büyümenin esas ana sürücüsü Çin olacağı. Çünkü Çin'de 2010 yılında %13'e yakın bir ekonomik büyümenin gerçekleşeceği belirtiliyor. Bunun yanında bir ülkeleri dediğim işte Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan'da da büyümenin ortalamanın çok üzerinde olacağı yani %10'lara yakın bir büyüme olacaktı. Bunun da işte dünyadaki genel %4'lük büyümeye neden olacağı belirtiliyor. Burada önemli olan Avrupa kesimindeki büyümenin maalesef %1, %1.5 civarında olacağı belirtiliyor. Yani dünyadaki ekonomik büyüme tekrar Çin ve bir üç ülkelerden kaynaklanacağı belirtilmekte. Peki benim de başta belirttiğim gibi Çin'deki son e, kaygılar, endişeler bunlar belki de manipülasyon olabilir bilmiyorum ama Çin'de konuşulan konular arasında hani Çin'in olsun veya bölgenin olsun dünya turizm pazarındaki e, konumuyla ilgili var. Çarpıcı bir gelişme bekleniyor mu? Farklı bir eğilim konuşuldu mu? Şöyle bir şey var. Esas turizmdeki büyümenin ileriki dönemlerde Çin bölgesinde e, var olacağı belirtiliyor. Şu an Çin'de 1 milyona yakın yatak kapasitenin olduğu belirtilmekte. Hı. Amerikan Birleşik Devletleri'nde de bu yatak kapasitesinin 4,5 milyon civarında olduğu belirtilmekte. Fakat 2050 yılına dönük bir takım öngörümlerde bulunuldu. Çin'deki 1,5 milyon dolara yakın 1,5 milyon oda kapasitesinin ileriki 2050 yılına doğru 15-20 milyon oda sayısına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu müthiş bir rakam. Ve Çin'in 2050 yılına doğru 70 trilyon ekonomik büyüklüğüyle dünyada birinci ülke olacağı öngörüsü bulunmakta. Amerika Birleşik Devletleri'de 40 trilyon dolarla ikinci ülke olacağı belirtilmekte. Ama turizmdeki esas büyümenin de 2050 yılına doğru Çin'de olacağı belirtilmekte. Özellikle bir başka ilginç nokta da şu an belirtilen bir nokta da dünyada 2 milyar yakın insanın orta sınıfta yer aldığı orta gelir grubunda yer aldığı belirtilmekte. 2050 yılına doğru orta sınıftaki rakamın 2 milyardan 4 milyara çıkacağını, tabi Hı -hı. bunun da orta sınıftaki büyümenin turizm harcamalarında da çok ciddi bir etki yaratacağını, çünkü orta gelirli sınıfın yükselmesi, turizm harcamalarında da bir artış neden olacak. Doğru ilişki var. Türkiye gibi ülkenin talep yapısına baktığınız orta gelirli e, müşteri tipinin ağırlıkta olduğu görülüyor. Bunun da dünya turizminin yaşayacağı e, müthiş büyümenin sinyalleri olarak belirtilmektedir. Peki o toplulaklarda bu bölgesel çatışmalar, sorunlar, bunların doğurabileceği etkiler, eskiden bunlar çok konuşulurdu ekonomistler tarafından. Yani özellikle Orta Doğu bölgesinde son yıllarda az çok bir istikrar var diyebiliriz belki ama Irak'a rağmen. Şimdi mesela hep Orta Doğu'da potansiyel yüksek büyük vesaire diye konuşulur ama bir yandan da işte bu Irak'taki devam eden kangren olmuş sorun. işte şimdi biraz İsrail meselesi, Mısır meselesi yani bu bölgeye ilişkin beklentilerin, ilişkin endişeler, bir şeyler dile getirildi mi? Valla açıkçası şöyle ilginç bir nokta oldu. yani insan artık kanıksamış yani artık terördür ülkeler arasındaki çatışmalar yani çok e, normal görünmeye başlandı. Mesela ben oradayken işte Güney Kore ile Kuzey Kore arasında olan işte gemi batırma olayları e, işte bir noktada Çin'in devreye girmesiyle iki, ara, iki ülke arasındaki bir noktada bir savaşın engellendi yani orada bir haftalık süre içerisinde. Evet artık bunların dünyanın bir gerçeği olarak bakılıyor ve insanlar da seyahatlerini buna göre ayarlıyor. Açıkçası yani gündemde bir nokta olarak gelmedi bu. Ben de bunu şey olarak görüyorum artık dünyamızdaki insanlar, ülkeler sektör temsilcileri bunu artık dünyanın hayatın bir gerçeği olarak kabul etmişler açıkçası. Peki. Sayın dinleyicilerimiz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından yurt içi seyahat pazarındaki kampanyalarla ilgili bu kampanyaların ne anlama geldiğiyle ilgili Kısa hatırlatma, hatırlatmalarımız olacak. Şimdilik ara veriyoruz. de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 Sesli Gazete hafta içi her sabah saat 08.30'da ve akşam saat 18.15'te Radyo Bank'ta. Ümit Dileli ile Sesli Gazete. Daha nedir bu laiklik iddianın? Bir tarih tane...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 Jab Aradığı bak dinleyicileri yeniden merhaba. Şimdi ilk bölümümüzde gündemdeki olayları değerlendirdik. Şimdi ise yurt içi seyahat pazarını ile ilgili ilanları ve buradaki kampanyaları biraz ele almak istiyoruz. Malumunuz okullar kapandı. Şimdi bütün aileler tatil planları yapıyorlar. Tatil planları yaparken de gazetelere verilmiş olan ilanlara bakıp buralardan kendilerine bir plan çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi biz burada bugün e, bu tatil ilanlarında açıklanan şeylerin biraz Türkçesini sizlere aktarmak istiyoruz. Çünkü birçok ilanda kafa karıştırıcı e, çok sayıda unsur var. Hele hele son dönemlerde bu bir takım sigortaların, bir takım imkanların devreye girmesiyle bu özellikle erken rezervasyon konusu e, kaç çok renkli bir halde işlenir oldu. Şimdi tatil ilanlarında ne söyleniyor? Ee, tabii ki bunu Erkan Bey'in de o tercihlik deneyiminden faydalanarak sizlere anlamlı şekilde sunmaya çalışacağız. Öncelikle baktığınızda bir erken rezervasyon e, furyası diyebileceğimiz bir indirim silsilesi var. Ee, burada işte erken rezervasyon yaptırırsanız alacağınız indirim %20'lerden 30'lara hatta bazı kredi kartlarında devreye girmesiyle %40'ları bulabilen bir takım rakamlar konuşuluyor. Bu ee, ve 6 taksit ile 12 taksit arasında bir imkan sağlanıyor tüketicilere Tabii e, burada tüketicilerin dikkat etmesi gereken e, noktalar işte bu indirimlerin özellikle şu kredi kartı ile alışveriş yaparsanız ilave %5 veya %10 daha indirim yaparız dedikleri konular sizin belli bir limiti aşmanız durumunda yani mesela 1750 liradan fazla üzeri bir seyahat paketi aldığınız durumda bu indirim ilave indirimler geçerlidir deniyor ee, bunun yanında konaklama ile ilgili olarak bir sınırlama getiril en az 5 gece konaklayacaksınız deniyor ee, bu koşullar altında bu yüzde 20'ler 30'lar e, tüketicilere sunuluyor tabii burada ulaşım kısmı hariç yani uçakla mı otobüsle mi gideceğiniz bunlar indirim konusu değil ee, tüketicilere verilen bir diğer olanak da e, ekstren erteleme yani bir ay veya iki ay kimine göre böyle bir erteleme veriliyor. Bir diğer önemli konu da bu gazete ilanlarında gördüğünüz X otel haftalığı günlük şu kadar dediği bir rakam. İşte o rakamda aslında çıplak fiyat yani düşülmüş indirimlere düşülmüş fiyat. Sanmayın ki o ilandaki fiyatlardan hesapladığınız bütçe bu %20-30'lar daha indirilecek değil. O zaten indirilmiş olarak indirimleri düşülmüş olarak gazete ilanlarında yer alıyor. Bunu da belirtelim. İkinci bir konuda erken rezervasyon sigortası denen bir sistem. Bu son birkaç yıldır devrede ve epeyli bir talebi çeken bir uygulama oldu. Burada ne oluyor? İşte yine bin liranın üzerine aşan bir seyahat paketi alıyorsanız bunun yüzde biri kadar bir bedel sizden alınıyor ve tatilinizin iptali veya değişikliği konusunda herhangi bir sorun yaşamanız konusunda yatırdığınız ücret size iade edilebiliyor. 1000 liranın üzeri olması koşulları. 1000 liranın altında kalırsa alacağınız paket 10 lira gibi sabit bir ücret alınıyor. Onu da belirtelim. Bir diğer olanak da tüketicilere verilen fiyat eşitleme garantisi. Bunu hepsi vermiyor ama bazı ajantalar yapıyorlar. Burada da nedir? Aynı tesisin başka ajantalar veya başka internet sitelerinde daha ucuza satıldığını görürseniz ajantaya diyorsunuz ki ben daha ucuzunu gördüm. Şurada satılıyor. Ajantalize tamam diyor, ben de o fiyattan size veriyorum diyor. Tabi e, seyahate gitmek istediğiniz nokta e, ya ulaşım konusunda e, ya uçak tercihi kullanıyorsunuz ya otobüs veya kendi arabanız varsa kendi arabanız. Ama otobüs tercih ediyorsanız şu anda gidiş geliş e, 80 milyon lira civarında, 80 lira civarında uçakta 280 civarında 280 bir rakamlar konuşuluyor kısaca özetlemeye çalıştım bu erken rezervasyon ve vesikacilere sunulan bu imkanlar bir otel işletmesi açısından değerlendirdi Erkan. Sen nasıl bir iç pazar kompozisyonu görüyorsun burada? Tabii iç pazar Türk turizm sektörü için çok önemli bir yer kaplıyor. Öncelikle onu belirterek geçmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin, Türk turizminin artık bir noktada iç pazarını belli bir seviye getirmiş olması lazım ki her türlü yaşanılan sıkıntılarda, kriz dönemlerinde iç pazarın önemi açıkçası her sefene daha da çok tartışılıyor. Ama özellikle son 2-3 yıla baktığımızda erken rezervasyon uygulamalarıyla iç pazarda da artık bir noktaya geldiğimizi hep beraber görmekteyiz. Sonuçta olaya iki açıdan bakmak lazım. E, bu anlaşmalar, reklamları bir pazarlama açıdan baktığınızda işte Türkiye'deki büyük gazeteleri açtığınızda hemen hemen her gün ...belli başlı ajantaların... E, ...reklamlarını görüyoruz. İşte erken rezervasyon indirimlerini görüyoruz. E, koşullarını görüyoruz. Bunun iki boyutu var. Öncelikle... ...otelin ile yaptığı bir anlaşma... Ve ...o anlaşma dahilinde belli bir indirim oranları var. İşte bu bazı otellerde %10'dan başlıyor. %30'lar, %35'lere kadar giren bir erken rezervasyon indirimleri var. O otelin... ...işte iç pazarla ilgili statistiğine bağlı olarak... E, verdiği indirim oranlardı. Tabi bu acente verildikten sonra ajanta bunu belli bir kendi strateji bazında finansal kaynakları bazında ve bankalarla yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde işte bunu belli tarihlerde yansıtıyor. Tabi bunu yaparken de belli bir koşullarda yapıyor. İşte senin de demin dediğin gibi işte minimum 3 gece konaklama, minimum 4 gece konaklama. Tabii bunun sadece kaynağı acenteden ne değildir açıkçası. Yani mesela bazı oteller kontratını yaparken diyor ki şu fiyatlar şu e, dönemde işte böyle bir erken rezervasyon indirimi vereceğim ama e, minimum 4 gece konaklamalı, minimum 5 gece konaklamalı şartı konuyor. Çünkü e, yüksek sezon dediğimiz dönemlerde böyle e, bizim tabir ettiğimiz çukurlaşmaları engellemek için hı hı. belli bir gün sınırlaması koyması e, gerekiyor. Bir hı hı. de şöyle düşünmeye düşündüğümüzü. Antalya turizmi bizim kıyı turizmi dediğimiz ve özellikle erken rezervasyon indirimin uygulandığı turizm çeşidi olan kitle turizmi deniz güneş turizmde belli bir boşlukların oluşmaması lazım yüksek sezonda. Çünkü iç şehir turizminden biraz farklı bir yapıda olduğumuz için ondan bu tür kısıtlamalar getiriliyor. Bunun yanında da işte senin de belirttiğin gibi işte minimum 1 milyarlık koşullar koyuluyor. Ama şöyle düşünme, düşündüğümüzde zaten minimum 3 günlük bir konaklamanın maliyeti 1 milyar üzerinde zaten hı hı. normalde. Tabi bunların hepsi açıkçası ben normal görüyorum şöyle düşünmek de lazım. İşte gidip bir bankada hesap açtığımızda ya da bir kredi kartı aldığımızda da bankanın önümüze koyduğu 4 sayfalık, 3 sayfalık sözleşmeler Hı -hı. var. Böyle sözleşmeler çok küçük yazılarla olur bilirsin evet. ve açıkçası çoğu kişi de okumaz ve altına imzayı atar. Hı -hı. Onların altında bir sürü koşulları vardır. Evet. Bunun sonunda da tabii böyle bir ticari bir gerçek var Hı -hı. ve acayi tarihinde bunu karşı önlemlerini alıyor. Tabii burada her türlü bilgi var gazetelerde. Yani herhangi bir yanıltma yok. Sadece e, tüketicilerin daha bilinçli tüketicilerin bu konulara daha duyarlı olmaları lazım, daha dikkatli okumaları lazım. Okuduktan sonra daha bilinçli ve bilgili karar vermiş olacaklardır. Benim burada dikkatimi çeken başka bir unsur daha var. Biliyorsunuz geçmiş yıllarda özellikle bu dışarıdan gelen turistik talebin dalgalandığı, düştüğü dönemlerde otelciler başta olmak üzere herkes iç pazardan bu açığını kapatmak için bir hücum edendi o zaman da gazetelere ilanlar verilir ama hiç bu zamanki kadar renkli çeşitli enstrümanları içine alan bir şey görmemiştik. Özellikle birkaç nokta daha var. Mesela adam diyor ki eğer tatilini benden olursan ben sana hediye çekivereceğim. Git şurada harca diyor. Işte ben kredi kartından çekersen kredi kartına bonus vereceğim, puan vereceğim vesaire vereceğim diyor. Şimdi geçmişteki uygulamalara baktığımızda şimdiki zenginliğe çeşitliğe baktığımızda bir otelci olarak sen iç pazar geçmişe oranla otelinde kapasiten ne kadar oldu? ve iç pazara bakış açında bir değişme oldu mu? İç pazar her zaman bizim için çok önemli. Yani Ben işte otelci kesimin bir temsilcisi olarak konu e, belirtmek istiyorum. İç pazar her zaman bizim için önemli. E, i̇ç pazar genelde otellerimizde %10 ile arasında genelde öyle bir yapıda var. Mesela şahsen bulunduğum otelde de öyle. %10 civarında %15'in kapasite ayırabiliyoruz. Çünkü e, genelde Antalya bölgesinde çok farklı ülkelerden yani 30'a yakın ülkeden müşteri geldiği için e, kontenjan ayarlamalarında da genelde e, öyle bir durum söz konusu oluyor. Bir de şöyle bir durum var. İç pazarda genelde erken rezervasyon geçti son dönemlerde biraz yıkılmaya başladı ama son dakika olan bir pazar iç pazar. E, bunun yanında Avrupa pazarı gibi oldukça bir doğgün bir noktaya gelmiş pazarda da rezervasyon bildiğin üzere işte Ocak ayından yapılmaya başladı. Ocak ve Şubat ayından. Tabi sezon yaklaştıkça Otellerin ayırmış olduğu kontenjanlar daha da kısıtlanıyor. Hı. Ama özellikle bu son iki yılda, sen de belirttiğin gibi bu erken rezervasyon füryasının başlaması ve bir noktaya gelmesi, otellerde kontenjan ayırdamana biraz daha genişletti. Ama dediğim gibi bu tahminen yüzde on on beş üstüne genel anlamda çıkmıyor açıkçası. Evet, sen hani dedik ki son dakikacı bir yapı var ama. Evet. Sonuç olarak hani iki ay öncesinden, üç ay öncesinden aldığın rezervasyon miktarı bir artış var mı? Yani Türk halkının erken rezervasyon yaptırma eğiliminde bir canlanma görüyor musunuz? Var tabii çünkü her sene erken rezervasyon miktarı artıyor. Özellikle son üç, üç yıla baktığımızda 2007'de aldığımız erken rezervasyonla bu dönemde aldığımız erken rezervasyon, tabii iç pazarda daha da artıyor. Hı hı. Tabii burada en, yine en önemli şey fiyat oluyor ve erken rezervasyona kaynaklanan fiyat avantajı. Hı hı. Tabii bunda şöyle bir avantajı oluyor bizim için. Bildiğiniz gibi herkesin, işte çoğu kişinin bir yanılgısı vardı. İşte dışarıya ucuza satılıyor, iç pazara pahalıya satılıyor. Hı -hı. Esenler değil işte. Bu erken rezervasyonlar. Bunun ne kadar böyle olmadığını herkes açmış oldu. Bu artıyor. Senin de belirt belirttiğin gibi bu kadar çok fazla reklamında olmasının da bir başka nedeni şöyle. Turizm sektörü Türkiye'de çok büyüdü. Çok fazla yatırım var. Ve rekabet çok yüksek. Evet. Bu konaklamak içinde Bunun yanında da bu iç pazardaki büyümeyi görülen ve herkes tarafına teşvik edilen bu iç pazarında e, acenta kesiminde de oyuncuları artıyor işte dört sene öncesine vaktığımda ortada bir oyuncu varken şu an baktığında e, işte bir sürü küçük orta ölçekli büyük ölçekli herkes bu pazardan oyuncu olmaya çalışıyor Dolayısıyla, Şöyle düşündüğünde herkes bir gazeteyle bir anlaşma yapıp reklamlarını koyduğunda da işte gündük 4-3 tane gazete aldığında da her bir gazetede bir ajantan reklamları yayılıyor. Bu çok güzel bir şey esasında. Rekabetin olduğu yerde kalite artar bence. iç pazarla ilgili bu tespitleri yaparken gazete ilanlarında vatandaşlar da okuduklarını görecekler ki orada ilana çıkan tesislerin yüzde %99 %99'u her şey dahil paketler sunuyor. Tabi bu her şey dahil de eskiden beri tartışılan, üzerine uzlaşılma sağlanmayan bir konu ama... da 8-10 çeşidi var kendi arasında. Allah'tan ki otelciler bir şekilde uzlaşmışlar ki şu anda 3-4 çeşidi durumda bu. Tüketici de dolayısıyla şunu anlamak istiyor. Yani şimdi biri diyor ki ultra all-inclusive, biri diyor ki high class all-inclusive, biri diyor ki maximum all-inclusive. Şimdi bir vatandaş bunları okuduğunda ki gazete ilanlarında bazılarının bazı detayları veriliyor ama bir şey anlamıyor... Sen ne anlıyorsun? Bunu okuyan tüketici ne anlayacak? Ben şu şö, şöyle bakıyorum. Her bir otel kendi stratejisine ve bakış açısına bağlı olarak kendini bir şekilde farklılaştırmak istiyor. Hı -hı. İşte biri diyor ki ben e, o, Deluxe All Inclusiyum. E, diğer otel diyor ki ben Alacarte e, All Inclusiyum. Diğeri diyor ki ben e, High Class All e, Bu değişiyor. Yani insanlar buradaki esas amacı... Bence kendini farklılaştırmak istemesi. Hı -hı. Tabi burada da şöyle bir sıkıntı var. Yani her şey dâhilen, ultra her şey dâhilen, dilax her şey dâhilen, ne olduğu açıkçası e, belli değil. Hı -hı. Tabi bunda e, bir standartlaşmaya gitmek gerekiyor. E, çünkü farklılaştırmakın cümlelerde değil de bir de içerikte de olması evet. lazım açıkçası. O içeriği yakalamak lazım. Şimdi ultra olinçüsü diyoruz ama ultra olinçüsün ne oldu? sen farklı yorumlayabilirsin, ben farklı yorumlayabilirim. İşte Hı -hı. bunun e, artık şey olması lazım. Yani bir adının konması lazım. Bu noktaya geldik. Yani sektör bunu, bunun ihtiyacı var sektörde. Bunun yön yapılması lazım. E, belki bunun bir an önce yapılması konusunda da işte bizim burada dile getirerek umarım yakın zamanda bunun önlemini de almaya başlarız. Çünkü ortada e, şöyle bir şey de var. İnternetin bir dezavantaj biliyorsun. Bilgi kirliliğine neden neden oluyor. Evet. İşte internette bir sürü şey yayınlanıyor. Gazetelerde bir sürü şey çıkıyor. Ee, ve bir sürü cümleler var. Bu ileriki dönemlerde e, tüketici yanıltma noktasına kadar da gidebilir. Hı hı. Haksız rekabeti neden olabilir? Şu noktada. İşte bir otel gerçekten ultra on inklusividir. Ama evet. diğer otel e, belki değildir. Ama ilanında ben de ultra on inklusiv diyorum. Çünkü ultra on inklusivin gerçek anlamda yapılmış bir yasal bir tanımı henüz yok. Yok. Yok. Ama işte bunun da artık sektörün geldiği büyüklüğü göz önüne aldığımızda bunun adını konması lazım. Sence öyle değil mi? Tabii. tabii. Şimdi, tüketiciler açısından bakıyorum. yine Kendimi tüketici yerine koyuyorum ki tabii. ben tüketiciyim. Sizin Aynen aklını, öyle. Yani. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla tesislere gidip konakladığımızda e, bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte ben ultra olimpiste gitmiş bir vatandaşım. Şimdi bana vaat edilen hizmetlerin e, bir kısmını alamadığımı veya da benim algılama tarzımdan kaynaklanan bir takım veya sunum tarzından kaynaklanan bir takım eksiler olduğunu tespit ettiğim zaman şimdi biliyorsunuz internette birçok otel kritik siteleri var şikayet siteleri var. İnsanlar giriyorlar oraya boyuna şikayet yazıyorlar yok köftem çiğ geldi yok işte ızgara kötüydü temizlik ferah falan filan diye tabi e, otellerin büyük bir kısmında biliyorum özellikle Alman kaynaklı birçok bu sitelere sabahtan akşama cevap yetiştirmekle uğraşıyorlar. Bunları duyuyoruz. Sence bir otel'e gelen tüketici karşılaştığı herhangi bir sorunla ne yapmalı, hangi yolu izlemeli? Ya gerçekten bu Erol değindiğin konu, konu gerçekten bir otelciler için, bize için bir başarısın. Çünkü şöyle düşün ya bir insan gününü özellikle bu her şey dahilden yani kaynaklı da olabilir büyük ihtimalle. Hemen hemen 24 saatini otelde geçiriyor. Yani 24 saatini bir yerde geçirdiğin zaman. ...senin de yani evinde de olduğunu düşünürsen Erol... ...yani gün içinde... E, ...canın sıkıldığı... E, ...olmadan da yani bir sıkıntı... ...bir sorun yaşaman oldukça doğal. Tabii bunu şikayete çevirip... E, ...dillendirmen... E, ...bir noktaya kadar anlaşılır ama... ...bir noktadan sonra da haksızlık yani... ...çok ciddi bir... E, ...mağduriyete de neden olabilir. Şimdi Hı. otel... ...şikayet sitelerinin hepsine baktığımızda... E, ...geliyor bir misafir... E, 7, 7 gün boyunca ya da bir haftalık reza sonu 6 gün otelde kalıyor. Her şey gayet güzel gidiyor ama son gün işte ufak bir sıkıntı yaşıyor. Ve giderken de işte şu otelde şöyle bir şey sıkıntı yaşadım diye bir yorum yazıyor bir internet sitesine. Ve o internette kalıyor. Mesela A oteline bastığınız an internette Hı. o sitede. O sıkıntı yaşanmış olarak internet sitesinde çıkıyor ve o bileki olarak kalıyor otelün üzerinde. Ya bu çok açıkçası bir acı bir durum. Yani Peki. buna hepsine çok dikkatli olmak lazım. Müşteri son gün yaşadığı sıkıntıyı sana iletiyor mu? Müşterinin işte hı. yapması gereken ilk şey senin en başı soruna geleceğim. Yapması gereken şey sıkıntı yaşadığında bunu çözülecek ilk mekan merci hı hı. otel. Bunu ilk bildireceği yer misafir ilişkileri departmanı. Hı hı. Misafir ilişkileri departmanında şikayetim büyüklüğüne göre ve ciddiyetine göre. Eğer çözebiliyorsa kendisi çözecektir. Zaten artık bizim koşulsuz misafir memnuniyeti misafir memnuniyetini zaten burada tartışacak noktadayız. Yani bunun Hı -hı. önemini tüm pro turizm profesyonel, tüm konaklama kesimliği profesyonelinin son derece itiraki yüksektir. Bunun ilk çözüleceği insan e, halkla ilişkileri, misafir ilişkileri departmanıdır. Ama olayın ciddiyeti ve yüksekse işte bu nokta genel müdürlüğe kadar gidiyor. Gerekirse genel müdürün şahsi, bir, bir saat kendisi hı hı. şikayetle ilgilenip onu çözüyor. Yani her bir şikayetin misafir oteldeyken çözülmesi gerekiyor. Zaten misafir oteldeyken çözülmeyecek bir durumun olmaması lazım. Eğer böyle bir durum söz konusuysa artık orada da kişilerin niyetlerini sorgulamak lazım bence. Peki o müşteriyi otele getiren ajantacı veya tur operatörü bildiğim kadarıyla bu konularda devreye giriyorlar. Şikayetin çeşidine ve tipine göre ve ciddiyetine göre kesinlikle misafiri getiren ajanta, tur operatörünün yetkilisi zaten otelde bulunuyor. Zaten yani rehberleri hı hı. günün her gün yaklaşık bir saat ya da yarım saat durumuna göre otele geliyor zaten. Bu noktada şikayetinin dediğim gibi ciddiyetine ve büyüklüğüne bağlı olarak otel ve ajanta ortak hareket edip ki yapıyoruz bunu. Hı hı. Misafirin şikayetini gideriyoruz. Hı hı. Ve inanın yani günde o kadar çok değişik tiplerde çeşitlerde şikayet geliyor ki bunların hepsine bizi ilgileniyoruz hepsi ama dediğim gibi yani şikayetin çözülme noktası otel. Ya yani otelde bir sıkıntı yaşıyorsa bunu gidip de internet sitesinde yayınlama durumu ancak otel şikayeti duyarsız kalmışsa ve gerçekten hiçbir şey yapmıyorsa yani sorumsuz bir şekilde davranıyorsa tabii artık bunu dinlendirmek onun hakkıdır bir de bu işin o internet sitelerindeki özellikle Almanya'daki, İngiltere'deki o şikayet nokta Türkiye'de de artık meşhur biliyorsunuz. Evet. Tabii bundan arkasında bazı acentaların olduğunu da görüyoruz. O ne kadar etik bilmiyorum ama hatta bazıları otelleri yönetiyor arka planda. Şimdi orada yazılan şikayet konularını ben ara sıra girip okuyorum. Almancam yok ama hani iyi kötü evet. çevirerek okuyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey seziniyorum. E, otellere yiyecek içeceğinden işte oda temizliği 5-6 işte kategoride puanlama veriliyor. Müşteri giriyor oraya, şunu beğendim, bunu beğenmedim, çevresi kötüydü vesaire, hizmeti kötüydü falan. Bunlardan bir puanlama yapılıyor, işte birden beşe kadar puan vermişler diyelim ki otel 4.9 çıkıyor, i̇şte en beğenilen oteller diye yayınlanıyor. Ama şikayetlerin içeriğini okuduğunuz zaman sanki biraz e, amacından sapmış izlenimi yaratıyor ben, yani çünkü oteller sabahtan akşama oraya girip onlara cevap yetiştirmek zorunda kalıyorlarsa burada bir terslik var diye düşünüyorum. Bu yüzden soruyorum, yani bu sorunlar otellerde çözülemiyor mu? Bence yine Erol bahsettiğim konu çok ciddi bir konu. Yani işte şikayet siteleri, yorum siteleri ve bunların arkasındaki farklı niyetler, düşünceler. da bunların hepsi işin acı tarafı. Tabi biz burada çok böyle naif ve iyi niyetlerimize olaya bakmaya çalışıyoruz ama... Dediğin şeyde de göz ardı edemiyoruz. Yani öyle bir gerçekten maalesef var. Burada yapılması gereken açıkçası şikayetlerin otel içinde çözülmesi. Ama gerçekten benim de gördüğüm çok ciddi anlamda ağır eleştire var. Yani bir internet sitesine giriyorsunuz. Çok böyle gerçekten otel içinde çözülebilecek bir şikayet bakıyorsunuz ki internet sitesine girmiş. Tabii bunun neden olduğunu, niye olduğunu düşünmek lazım özellikle işte bazı kontrat dönemlerinde bakıyorsunuz bir anda işte en iyi 20 tane otel ya da en iyi 10 tane otel çıkıyor ortaya işte bunu oturup düşünüyorsunuz zamanlamasına bakıyorsunuz bunların hepsini çok iyi oturup düşürmek lazım ama yine diyorum ki bir otelde gidip yaşamanın en güzel yöntemi gidip orada tatilinizi geçireceksiniz internet siteleri bir fikir verebilir şöyle düşün 100 tane yorumdan 5 tanesi kötü olsa hı hı. bu %95'lik bir tavsiye edilme oranı olur. Hı hı. 50 tane kötü yorum ise %50 tavsiye edilme oranı. Ve birden fazla internet sitesine baktığınızda da e, o otel hakkında e, bir fikriniz olabilir. Yani burada tüketicilere diyeceğim açıkçası, bizi dinleyen, e, dinleyicilerimize ya yani bir tesisle ilgili yorumlarınızı yapmadan önce Sadece bir siteye bağlı kalmayın. Yani o o otelle ilgili ulaşabildiğiniz tüm sitelere ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. E, çünkü bir sürü site var. E, evet. e, onların hepsine öyle bir fikir edilmeleri bence daha e, faydalı e, olacaktır. Yine e, müşteriler, tüketiciler açısından bakıldığında ilanlarda değişik notlar görüyorum. Hani bunu sen otelci olarak yorumlamanı istiyorum. Şimdi bir otel için de müskisim 3 tesisin ismi yazılmış. İşte birinin altına lüks yazılmış, birinin altına romantizm, diğerinin altına da eğlence yazılmış. Şimdi ben müşteri olarak bundan ne anlayacağım? Burada tabii otel şöyle yapıyor. Mesela söyleyecek ki bunu grup otelleri yapıyor. Grup otelleri diyor ki işte ben bi otelimi şu kesime yönelik hitap ediyorum. Mesela Romantizm diyorum ve işte burada balay çiftlerini belki hedef alıyordur. Ya da yeni evlenmiş çiftleri hedef alıyordur. İşte bir kesme eğlence oteli diyor. Orada da gençleri hitap ediyor. Açıkçası bu yine bir pazarlama stratejisi olarak bakıyorum buna. Değişik kesimlerdeki insanların ihtiyacını yönelik ürün sunmaları. Bu da e, açıkçası normal karşılıyorum bunu. Yani oldukça e, bir pazarlama stratejisi. Anladım. Yani son e, ilk zamanlarını hatırlıyorum. Değil? Bazı yabancı zincir gruplar. Türkiye'de bir otelini mesela bu ...kapıl denen çocuk... çocuklara evet. ayrıldı. Evet. Onlara ilişkin... ...sabahtan akşama eğlence olan, gürültü patırt olan... ...bir yer diye bakılırdı. Şimdi acaba... ...Türkiye'de de böyle bir... E, class, e, ...sınıflandırmaya mı gidiyor gruplar kendi içinde... ...belli otellerini belli konseptlere mi... ...ayırıyorlar gibi bir izlenim oluştu bende. Ama o, doğru çünkü sonuçta işte, bir gruba bakın... ...6 tane oteli varsa, 6 tane otelin de... ...aynı e, segmenti... ...aynı kesime hitap etmesi... E, ...finansal açıkta doğru değil. Hep derler ya işte tüm yumurtalarınızı tek sefete koymayın. Yani farklı kesimlere hitap eden ürünlerin olması... E, ...ben açıkçası normal olarak görüyorum. Öyle olması gerektiğini de inanıyorum. Şimdi son birkaç noktaya da değinmek istiyorum seninle. E, otellerimizin gazete ilanlarında veya kendi broşürlerinde... ...bastırdıkları şeylerde bazı sloganlar öne çıkmaya başladı artık. Yani İç palada eskiden bunu görmezdim. Sade fiyat, yarım pansiyon, tam pansiyon... ...tarih aralığı görülürdü vesaire. Şimdi birçok otelci... ...işte örnek verecek olursam... ...mesela hayallerinizdeki cenneti... yüzde yaşayın. İşte ilk görüşte... ...aşk, işte gülen yüzler... ...için gibi... ...zor beğenenlerin tercihi... ...mesela bu yılların klasik lafıdır... ...20 yıldır kullanılır mesela... ...bu yaz tatil için aradığınız her şey... Işte ...burada gibi... ...ne istediğinizi biliyoruz türünden, iyi biliyor türünden bir takım sloganlar var. Bunlar tabii ki yurt dışı kataloglarında da e, otellerin kendisinden kullandıkları, internetlerine koydukları bir takım sloganlar. Bu anlamda bu sloganlar ve içerik olarak baktığımızda bunlar neyi ifade ediyor? Bu da bir pazarlama yöntemi sonuç olarak. Slogan. Tabii yine şeyi çok kullanacağım. Yine tekrar bu pazarlama yöntemleri açıkçası. Fakat burada çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. Şimdi... Bir kesim bu sloganları koyarken gerçekten de ürünüyle uyuşan ve gerçekten onu oteli içerisinde hissettireceği şekilde sloganı bulup uyguluyor. Bazı kesimlerde eee maalesef burada da eleştiri yapmam gerekecek. İşte yurtdışındayken işte bir otelin kataloğunda görüyor. Aa bu çok güzel sloganmış deyip alıyor kendi oteline uyguluyor. Hı hı. Burada dikkat edilmesi gereken gerçekten sloganı koyduğumuzda hı hı. mesela zor beğenilenleri tercih. Yani bunun anlamının ne olduğunu ürünüyle gerçekten uyuşacağını Hı -hı. çok iyi analiz edip karar vermesi lazım. Aksi takdirde bu gelen kişiye yani bu slogana bakarak kafasında otelle ilgili imaj yarattığında, otele gittiğinde yaratılan imajla sunulan hizmet ve Hı -hı. örtüşmesi gerekiyor. Örtüşmediği anda konuk memnuniyetsizliği ortaya çıkar ve bir daha o otele tekrar gitme Hı -hı. ya da o otelde bizim için çok önemli olan ağızdan ağza reklam dediğimiz olayın olmaması ya da kötü anlamda olması işletmeye çok büyük zarar verecektir. Dolayısıyla yine e, şeye gitmemek lazım. Aa bak bu slogan çok güzelmiş. Bunu alalım, uygulayalım gibi e, tamam bilimsel olmayan ve akılcı olmayan bir yaklaşımdan öte gerçekten ürüne uygun, ürünün kimliğini yansıtacak sloganı olup e, markayla uygulayabiliriz. Bu da bir pazarlaması resimidir. Ama bilinç yapılması lazım evet. bence. Şimdi şöyle... Programı kapatmadan önce e, senden yine kısa değerlendirme isteyeceğim. Evet. E, bildiğin gibi işte erken rezervasyon dönemi bir hafta daha uzatıldı e, acentalar ve oteller tarafından. Dolayısıyla e, tatile çıkacak, tatil planları yapacak e, kişiler sence nelere dikkat etmeli e, bu ilanlarla paralel olarak? Tatil planlarını yaparken bu ilanlarda gördükleri detayların dışında kararları nasıl vermeliler? ...rahat bir tatil yapmaları için... ...hayallerindeki tatili gerçekleştirmeleri için. Ya bunun en başında... ...bir tüketici... ...tatile gitmeden önce... ...yani o tatilinden ne beklediğinin... ilk önce onlar kafasında... ...bir netliğin olması lazım. Yani... ...gideceği tatilde eğlence mi istiyor... ...rahatlık mı istiyor, dinlenme mi istiyor... ...onun kararını vermesi lazım. Kararını verdikten sonra da... ...belirttiği tatil tipine yönelik... ...bölge seçimi... ...ve otel seçimi alternatiflerine bakacak alternatifleri şeklinde gideceği otelle ilgili ilanlarına bakacak. Oradaki bilgileri iyi okuyacak. Oteli iyi inceleyecek. İnceledikten sonra bilgili ve bilinçli bir karar verecek. Yani ihtiyacı ne? Ona uygun ürünün saptanması konusu Hı. lazım. Burada da tüketicinin e, dikkatli olması lazım. Ortada her türlü bilgi var. Özellikle teknoloji çağında ve bilgi çağında işte internet çok büyük bir kaynak bunun için. Araç, gazeteler e, keza öyle. Ya bilgi ortada hiç bilginin saklanması gibi bir durum yok sadece tüketicinin bilinçli olması lazım ve bilinçli karar vermesi lazım. Teşekkür ederim Erkan ee, Sayın dinleyiciler e, bugünkü yayınımızda e, turizm sektörünün gündemdeki konularını ele almaya çalıştık bir de yurt içi seyahat pazarı ile ilgili olarak gazetelerde yılan ilanları biraz Türkçeleştirmeye çalıştık Erkan çok teşekkür ediyorum ben de teşekkür ediyorum hepinize iyi günler, i̇yi günler. İyi günler. Sen güneş hep arkandan olmuş Gölgen hep tende Eceler zaten kara, yüzünü görmek güneşe akmak gibi zaten Ne zaman ismesen sen yokluğumsun Elinde, dudağında durmuş, sessiz bir fade. Geceler hep suskun, aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesen sen susuyorsun. Ne zaman sen sen susuyorsun.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 dinlesem sen sulansun Ne zamanım değil